Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. E, 94.9 Açık Radyo'dayız. Kalmusla Güreş programında. Programımızla aynı isimli gmail, twitter adreslerimizi e, söyleyelim. Ve instagram. In, in, instagram var. E, Twitter'da görsellerimizi e, ...paylaşmaya devam ediyoruz... Evet. E, hayli de zengin oluyor... ...eski programlarımıza <gülüyor> da dönebilirsiniz... Evet. ...kayıtları bulabilirsiniz... ...tavsiye olunur efendim... Evet. ...aynı zamanda e, dinleyicimiz ve destekçimiz... E, ...Müge Erdem Hanımefendi'ye... E, ...teşekkürlerimizi iletelim... ...desteklerinden ötürü... ...sağ olsun ötürü. var olsunlar... ...efendim... E, Ağaçtı, koruydu, ormandı değil mi? Başladık gidiyoruz. Başladık iki haftadır. Devam edeceğiz. Biraz da sürecek gibi duruyor. Evet biz bu yayın dönemine böyle e, ova, kır, yayla gibi başladık. Onun anımsattığı yeşille, leylekle, kelebekle gittik. Sonra e, orman ve ağaca bir başladık. Biz iki programı da bitiririz ama e, öyle Olmadık, bir şey. Olmadık taş baş olur mu? Olmadı. Olmadı evet. Olmadı. <gülüyor> Sözümü kesip devam ediyoruz. <gülüyor> evet efendim. Şimdi e, iki program boyunca aslında e, anlamlardan başka bir noktaya gelemedik neredeyse. Biraz da biyolojisinden bahsettik. E, anlamlarla ilgili kalan e, son bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum ben. Buyurunuz efendim. E, sonra mitolojisine bir gireceğiz. Çıkamayacağız. Gibi görünüyor efendim, elimizde Kabalcı'dan basılmış Andrea Alciato'nun Simgeler kitabı var. Kabalcı dedin de? Evet. Bu kapanan kitap evleriyle ilgili son Dost Kitabevi de kapanmış galiba Ankara'da bir yazı okudum. Diyordum. Bir Bu ismi kapan tamam mı kapandı mı? Ankara'nın da çok güzel iyi bir... kitapçılarındandır hakikaten. Evet. Nitelikli kitapçı diyebileceğim. Çok böyle kitap evi var aslında Kabalcılar son zamanlarda. Kabalcılar da kapandı mı? Kabalcı'nın yeni bir yeri var galiba Sinan Paşa'da, da, Beşiktaş, Beşiktaş'ta. Hatta evet. çok da ilgili bir beyefendi var. Kadir Bey Evet, Kadir Bey e <gülüyor> selam olsun. yolluyoruz buradan. Hı -hı. Meltem Kabalcı kitabı bu aslında. Ee, pasajın e, pasajın adı neydi? S e Büyük Beşiktaş Çarşısı olması lazım. Evet, onun, onun alt katında. E, alt katında evet bayağı zengin bir de e, Kabalcı yayınlarında en son yüzde elli indirim vardı dinleyicilerimizle paylaşalım. <gülüyor> Hala devam ediyor mu bilmiyorum ama e, yararlanabilirler. Evet e, şimdi efendim e, Arkiyatus'un simgeler kitabında e, şöyle bir benzetme kullanılmış. Biz ağacın Dalı, kökü, yaprağı, gövdesiyle çok fazla benzetme unsuru içerdiğinden hep e, bahsetmiştik. E, üstelik Türkleri de ilgilendiren bir e, alıntı var. O yüzden paylaşmak istedim. Dayanıklı olanlar sökülemez başlığı altında. E, Türkler e, istila e, için ilerliyorlar batı kapılarına doğru. Hı hı. Ey vahşi Türk diye devam eden bir dize şöyle sona eriyor. Hepsini okumuyorum. Ağaçlı kısmı bizi ilgilendiriyor. Vahşi Türkiye diyor ki İmparator, İmparator Karolus halkına savaş işareti verdiği zaman kutsal meşeler dimdik durur sağlam kökleriyle. Rüzgarlar kuru yapraklarla sallasa da şiddetle. Yani burada halkı köklerini dibe salmış güçlü bir kutsal meşeye benzetiyor. Hı. Kuvvetli ...Türk ordusunun karşısında direnen... Meşe de ne güzel ağaçtırdı Gidemciğim. Çok ya, çok güzel bir ağaçtır gerçekten. Ağaçları tanıyabiliyor musun? Bir kısmına evet. Yani işte meşe Çınar'ı, işte... Kayına. Kayını tanımıyor olabilirim. <gülüyor> serviye kavağı, bazı meyve ağaçlarını ama... ...bir kısmını hiç tanıyamıyorum yani. Ben de fena sayılmam. Evet sonra e, bu hemen ağaçları çok iyi tanıyan birinden e, <gülüyor> giriş yapalım. <gülüyor> Efendim e, gene sevgili program e, kardeşimiz oldu artık Botanitopya programının e, yapımcısı e, sunucusu Benen Kapıcıoğlu ağaçlarla ilgili bir program yapıyoruz deyince tam da onunla ilgili zaten Nebatat işleri. <gülüyor> bana bir kitap önerdi. Peter Wohlebe'nin Ağaçların Gizli Yaşamı diye bir kitabı, kitap yurdu tarafından basılmış. Ee, yazar, e, kendisi de zaten ormancılık eğitimi almış ve yıllarca e, Almanya'da orman müdürlüğünde çalışmış. Ona belli bir orman tahsis edilmiş. Orada pek çok çalışma ve gözlem yapmış. O gözlem sonuçlarını kitaba aktarmış. E, kapağını falan yayınlarız e, Twitter'da görsel olarak. E, ağaçların aralarında kurdukları sosyal bağdan bahsetmiş. Ediyor. Ebeveyn ağaçlar ve onlardan çıkan fidanları da çocukları olarak görürsek onlarla ilgili bir korumaları olduğu, aynı zamanda tehlikelere karşı böyle orman yangını gibi ya da büyük fırtınalar, ağaçların birbirlerine bir uyarı işareti yolladıkları, bu yıllar süren gözlemlerinden elde ettiği bayağı da ikna edici kanıtları olan bir takım bilgileri içeriyor kitap. Bana çok ilginç geldi. Geçmiş programdan kalan anlam ve biyoloji son artıklarımız bunlar efendim. Ee, sözlüklerimize devam edelim. Devam. Ve semboller sözlüğü var. Larus. Bilge kültür sanat yayın evinden çıkan. Hı -hı. Orada ağaç bölümü altında işte Gılgamış'tan bahsediyor. Gılgamış'ın insanı yeniden gençleştiren bitkiyi bu bazı kaynaklarda ağaç olarak da geçiyor. Bulması aniden bir yılanın ortaya çıkıp. O bitkiyi Gılgamış'ın elinden alınması hikayesi var. Hmm. Ee, Sümer evreninde yılan tanrı Ningizida Ningiz, hayat ağacının efendisiymiş Sümer evreninde Sümer inancına göre. Evet bu hayat ağacı ee, çok fazla kültürde geçiyor. Evet, onlardan bahsedeceğiz. İbadet hmm. ağaçları var. Özellikle de Hristiyan Fransa'da aslında bizde de yaygın ağaçları. E, özellikle Alevlik ve Bektaşlik'te çok yaygın onlardan da bahsedeceğiz bu ibadet ağaçları hac olarak görülüyor e, dilek ağaçları var bir yandan da o aklıma geldi hatta görüntüleri de çok güzeldir aslında. bir şeyler böyle bağlanır, bağlanır böyle çapıtlar bezler bağlanır hmm. e, o aklıma geldi şimdi e, bir de yeni bir sözlüğümüz var ezoterik sözlük Helmut Werner'in Omega yayınlarından çıkan orada ağaca tapma başlığı altında bir takım bilgiler var ee, kitapsız Doğa dinlerinin yeniden canlanması, Avrupa'nın en eski dini tatbiklerinden biri olan ağaç peresliğe ilgi tekrar arttırıyor. Ben de yatkınım biliyor musun? Öyle mi? <gülüyor> evet, öyle hissettim çalışırken bu ağaç konularına ağaç peresliğe yatkınım evet. <gülüyor> <gülüyor> ağaç aynı zamanda bir tanrılık olarak tapınılan e, toprak ananın temsilcisiymiş... ...kök yapısı nedeniyle de ağaç toprak tanrıcısının alemiyle temas halindedir. Bu ağaç kültürünün kırıntıları da ta Yunan'a işte Cermen kültürüne ve Kelt mitolojilerine dayanıyor aslında. Hmm. Ee, Prehistorik Girit'te tanrının görüntüsü diye ağaca tapılırmış böyle bir durum söz konusu. Hmm. Aynı zamanda klasik e, Yunan mitolojisinde Zeus için meşe... ...Atena için zeytin... ...Apollon için defne... ...Dionysos için çınar ve Afrodit için... ...mür ağacı kutsalmış... Hmm. Ee, ...bir de bir anekdot var... ...Romalı yazar Tacitus'a Tacitus Ta -Tacitus göre... Tacitus, mu? Tacitus galiba... Tacitus'a göre Cermenler... ...koruluk ve ormanlara tapıyorlarmış... ...İzlanda'da bir kızıl çam ağacına... ...bir işaret çizilip... ...altında uyunulduğunda... ...geleceği haber veren rüyalar görülürdü... ...diyor... Hmm. ...bu da çok hoşuma gitti aslında benim... Ee, sana uygun, Me <gülüyor> ağaç perest olarak <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> gölgesinde uyu canım geleceğe Kâhine dair rüyalar, rüyalar gör. Evet. Ee, Birçok yerde özellikle Fransa ve Almanya'da ağaçların iyileştirici güçlerine de e, inanılıyor. Hasta kişi e, yarılmış bir ağaca sürünerek geçer ve bu yöntemle ıstıraplarını sıyırarak atar diyor. Bu böyle... Hmm. E, Baya şey yani maddesel olarak gerçekten evet, evet. sürünüp falan. Evet ha. sürtünüp e, böyle ezoterik sözlükteki bilgiler. Ya şey ilginç aslında tabii e, ilerlerken Türk mitolojisinde de inanılmaz ağaçla ilgili hikaye özellikle türeyişe dair e, efsane var. Bütün eski toplumlarda bu kadar saygı duyulurken e, şu anda pek çok e, ne yazık ki e, ülkede ve toplumda da ağaca o değerin verilmeyişi yani eski tanrılarını. Yok etme, acaba bugünkü tanrılarını da bir gün yok edecek mi insanlar gibi de bir düşündüm ama derliyim ve hmm, e, bilemeyeceğim kendi şimdi. kaynağıma <gülüyor> <gülüyor> geçeyim. Efendim Patrick Bannon'ın iletişim yayınlarından basılmış Dinleri e, Tanımak ve Anlamak diye bir kitabı var. Ara ara kullanıyoruz, çok da keyifli bir kitap, güzel çizimler de var içinde. E, o da ilk totemin ağaç olduğu e, konusunu e, bir kere ...paylaşarak başlıyor... E, ...hemen hemen bütün dinlerin kökeninde... E, ...ağacın kökeninden doğma ile ilgili bir hikaye olduğu bilgisi var... ...ölümlü insan... ...ağacın ve bitkinin bu sonsuz döngüsünde ve her mevsim... ...kışın ölmüş gibi görünürken tekrar uyanışında... E, ...diriliş ve uzun ömürle ilgili bir şey buluyor... ...bu da çok tekrarlayan e, bir Aha. tema... ...sonra kitabın Mukaddes'te e, ...karşımıza çıkan iki ağaç var ve... Bir çok din kitabında da tekrar eden şeyler bunlar aslında bir iyi ve kötünün bilgisinin olduğu ağaç o bildiğimiz Ademli havanın meyveyi aldıkları farsçası, ağaç fasçası fasçası direhti marifet diye geçiyor ağacın mı Hı -hı. ha direhti marifet evet iyi kötüyü ayıran <gülüyor> ha, marifet evet İkincisi de hayat ağacı. E, bu e, ejderha ya da yılan tarafından korunan hatta Aziz George da o hayat ağacına ulaşabilmek için o ejderha ile e, savaşır, onu öldürür falan. E, sonra İsa'nın gerildiği çarmıhın ağacı da kutsal bir önem e, içeriyor. Aha. Yani yeniden yaşam veren bir yaşam ağacının parçası olduğu inancı var özellikle Hristiyanlık'ta. Parçalarının şifa verdiğine dair pek çok hikaye var ki bu da aslında çok geçmiş. ...ağaç totem bağını... ...bize anımsatıyor... Hı hı. ...ağaçlar takvimi var... ...hep Patrick Bannon'ın... ...kitabından gidiyoruz... ...eski kültürlerde... ...Yunan, Roma, Kelt, Galya... ...Orta Doğu mitolojilerinde... Hep e, tarihleri ağaç totemler çerçevesinde e, düzenlenen takvimler var karşımızda. Hatta elin her bir parmağı bir ağaca karşılık geliyor. Örneğin zeytin ağacı baş parmak mesela. O da Herakles ile hmm. bağdaştırılıyor. İşte Arkaik Yunan'da e, ay yılının 13 ayı olduğu kabul ediliyor. E, mesela şeyle başlıyor işte 13 ağaca ayrılmış onlar. Kayın, Üvez, Diş Budak, Kızıl Ağaç, Söğüt, Aktiken, Meşe, Çoban Püskülü ceviz, asma, yer, sarmaşığı saz, mürver hani saz ve sarmaşık gibi şeylere de gitmiş ama hepsi ağaç adı altında e, ele alınıyor çok devam eden şey var bu kitaptan müziğe mi? evet bir şarkı Sef arası verelim Hep sen, e, ee... uyarırdın. <gülüyor> efendim çok sevdiğimiz Zeki Müren'den geliyor o ağacın altını şimdi anıyor musun? <gülüyor> 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş, ağaç, orman başlığına devam ediyor. Patrick Bannon'ın Dinleri Tanımak ve Anlamak kitabından devam ediyoruz. E, efendim İrlandalı Azize e, Brigitte'in e, isminin e, bir ortada bir H var. Kayın ağacı sözcüğünden geldiği bilgisi var burada. Hı hı. E, aynı zamanda bu kayın ağacı Kelt Kutsal Takviminde de ilk ay keza cermen mitolojisinin çok önemli figürü torun ağacı da kayın böyle hmm. önemli bir ağaç ağaç horoskopu da var bu arada Ez ezoterik sözlükte gördüm hatta benim kendi ağacım elmaymış belirgin baskın duygum ha. da aşkmış efendim vay benimkine de bakaydın seninkine de bakacağım bak, sözüm olsun bak yazalım twitter'da <gülüyor> Ee, sonra efendim e, kitabı mukaddesde e, mesela İbrahim e, Moreh meşesinin dibinde e, konaklayıp orada ilk sunağını kuruyor. Oğlu İzak e, Mamre'deki meşeliğe yerleşiyor. Hmm. E, Yehova yanan ama kül olmayan bir e, çalı aracılığıyla Sina Dağı'nda Musa'ya hitap ediyor. O kadar çok ağaç e, figürü tekrarlanıyor ki, e, kadın peygamber Deborah İsrail kabilelerini palmiyelerin altında yargılıyor. Hmm. E, i̇lk İsrail kralı Şaul e, karargahını bir nar ağacının dibinde kuruyor. Hmm. Ağaçlar bu kadar önemli. E, bu kültürde aynı zamanda o kadar e, önem e, verilmesini kanıtlayan bir şey var. Savaş zamanında bile meyve veren bir ağacı kesmek Levililer kitabında yasak. Hmm. ...böyle bir bilgi var... Ee... ...bende ben de Fars mitolojisi var... ...bu yeni kitaplardan Fars mitolojisi sözü... ...yine Kabal Ceyna'dan... Evet. E, ...Dreht var... ...Ağaç Dreht demekmiş... E, ...Dreht hemen tüm inanışlarda... ...senin de bahsettiğin gibi... ve ...mitolojilerde özgün bir yere sahip ağaç... E, ...bu yüzden yaratılış mitlerinde... ...yaratılış ağacı, yasaklanmış ağaç... bilgi ağacı gibi başlıklarda inceleniyor. Bir de bir yandan Zerdüş inancına da bakıyor Fars mitolojisi olduğundan. Orada drehti Heme tohme diye bir ağaç var. Bütün bitkilerin tohumunu barındıran ağaçmış bu. Hmm. Hümi sepit diye bir ağaç var. Yaşlılığı durduran ağaç olarak yer alıyor. He, Ayrıca çok... farklı kültürlerden de bahsediyor sözlük. Mezopotamya ve Çin mitolojilerinde benzer aktarımlar hep varolla gelmiştir diyor. Birçok dinde ağacı kutsayan yaygın inanışlar var. Tevrat'ta cennette bahsettiğin gibi ya da Aden bağlarında yetişen hayat ağacından söz ediliyor. Ee, yine biraz önce bahsettim direhte marifet yani iyi ile kötüyü ayıran ağaç marifet ağacından meyvesini yedikleri için cennetten kovuluyorlar biliyorsun hmm, evet. Ademle Havva İslam'da var tabi ağaçlar ee, Tuba ve Sidre ağaçları inanışıyla kutsanan ağaç unsurunun önemsenin içinde dikkat çekiyor ee, da. Hint inanışında açısından Buda'da budanın bir bilgi Hı, ağacı incir var. Ağacı. Evet incir ağacı var. O da yaşı da keskin olarak belirtmiş. 36 yaşında bir incir ağacının altında otururken gerçeğin bilgisine erişmiş ve bu ağaç sonrasında bilgi ağacı olarak anılıyor. Evet ben de de gene aynı Patrick Ben'in de onu yaşam ve ölüme dair bilginin bu ağaçtan geldiği şeklinde Hı. açıklamış. Ağacın gövdesine dokunuyormuş ve hani sonrasında o uyanış başlıyor falan. Hatta Buda'nın annesi de yolda bir e, sal ağacına e, destek alarak doğum yapmış. Hmm. Buda'nın e, kaderinin de doğumundan itibaren hep ağaçla ilişkili olduğu bilgisi hmm. var. Güzelmiş gayet. Değil mi? Sonra yine Kur'an'da yer aldığı gibi Hazreti Musa Allah'ın tecellisini Tur dağında bir ağacın üzerinde ateş şeklinde görüyor. E, Meryem'in bir hikayesi var. İsa'yı babasız olarak dünyaya getirdiğinde Cebrail'in ona söylediği... Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze olgun hurma dökülsün. ifadesiyle anlatılan dreht Meryem diye bir ağaç var. Bu Meryem hmm. ağacı olarak adlandırılması birçok rivayet ağacın aslında nedenle önemsinip kutsandığını da gösteriyor. Hmm. Oh, ee, fa evet Fars mitolojisinde bunlar var ağaçla ilgili. Ben de bitireyim madem Patrick Bannon'da çok az bir şey kaldı. <gülüyor> e, druidler... E bu Kelt e, çok tanrıcılığında Alplerin kuzeyiyle Britanya adalarında var olan bir rahip topluluğu bu Duruidler. E, sözcük e, Durus sözcüğünden geliyor ve eski Yunanca'da meşe anlamına gelen evet. bir e, kelime. Zaten bu meşe... Kayın, ahlat, e, çok fazla bütün kültürlerde kutsal kabul edilen ağaçlar Bu bizde bir tahtaya vurmak vardır ya hani Aman bir şey olmasın oh. anlamında sonra da kulak çekilir e, Bu aslında Amerikan yerlilerinde ve Helenlerde de, Keltlerde de Benzer kötü ruhları e, kovmaya ya da ağaca dokunup Olumlu bir şey almaya dönük e, hareketler varmış Onu gördüm Böyle gidiyor. Ee, yeni bir şeye geçeyim mi kaynağı? Sende kaldı mı? Aslında Fars mitolojisinde var ama onu Daha. devam edeceğim. Bir, e, gündelik hayatımızın <gülüyor> tarihi var İş Bankası yayınlarından. Kudret Emiroğlu'nun çıkardığı. O, o da ilginç bir kaynak. Ara ara e, değiniyorum. Bu cilt cilt olan kitap mı hani? O Bildiğim mi? kadarıyla tek cilt ama kalın bir kitap. Hı. Hayli kalın 700-800 sayfa civarında. Orada yılbaşı ağacının kökenlerine bakmış. E, geleneğe göre İngiliz keşiş ve misyoner Sen Boniface... Boniface e, ...Alman Duruidleri meşe ağacının kutsal olmadığına ikna etmeye çalışırken... E, ...sen de tam bu meşeden bahsediyordun. Evet. Böyle bir ağacı devirmiş ve düşen ağaç bir çam fidesi dışında her şeyi ezmiştir... E, ...hikayeye göre... Paganları Hristiyan, Hristiyanlaştırmaya çalışan keşiş bunu bir, bir, bir mucize olarak yorumluyor ve fidenin çocuk İsa olarak tanımlanabileceğini söylüyor. Ve bundan sonra da Almanya'da Noel kutlamalarında çam fidelerini bulundurmak gelenekselleşiyor. Hmm, öyle bir hikaye var. Öyle. 16. yüzyıldan itibaren Almanya'da çamların kullanıldığı ve renkli ka kağıtlardan yapma güllerle elma, bisküvi, şeker ve yıldızla süslendiği ise tarihi bir bilgi. Ee, çam ağacına ilk kandil yerleştirenin e, ise protestan reformunun önderi olan Martin Luther olduğuna inanılıyor hmm. kitaba göre. Ee, çam ağacı geleneği İngiltere'de, Alman bir dükün oğlu olan Albert'in İngiltere Kraliçesi olan Victoria ile 1840'ta evlenmesiyle birlikte başlıyor. Hmm. Ee, bu yılbaşı ağacının hani pagan Anadolu kökenli olduğu da ilerili sürülüyor özellikle 6 Ocak gününün Kibele ve Attis günü olarak kutlandığı ve bugünlerde ağaç süslendiği bilinmekte. Evet, bu kültürlerin birbirine e, benzer e, etkilenmiş, işte hikayenin yeni versiyonları şeklinde devamı aslında ben hep şey düşünüyorum yani din dersi bu e, kültürlerin paralel giden e, hikayeleri ve kuralları da olabilir şeklinde. Tarih dersi de e, gene ülkelerin hani bizim ülkemiz ne kadar harika şeyler yaptı şeklinde değil de e, hataları sonucu başlarına neler geldikleri şeklinde işlense belki başka bir şeyler olurdu. Başka dünyaya diye. doğru evlendik ben, belki. Ben <gülüyor> ama ya bu Noel ile ilgili bende de bir kısa bilgi var. Carl Jung'un gene Kabalcı'dan, bugün çok Kabalcı'dan gidiyoruz. İnsan ve Sembolleri diye bir kitabı var. Orada da İsa ve Ağaç Sembolü arasındaki bağ kurulmuş. Ee, bir kere haç tabii çarmıhın işareti hmm. e, olduğu için e, var. Öte yandan her zaman yeşil olan bir ağaç olduğu için çam e, yeni yılda Camın seçilmesinde bunun etkisi olduğu ile ilgili bir bilgi var. E, hepsinin kökeninde de aslında gene bu antik çağlardan gelen bizim deminden beri bahsede geldiğimiz ulu anne kültü ki Türk e, mitolojisine de devam edecek. E, gene ağaca yansımış o yüzden ağaç seçilmiş gibi bir bilgi söz konusu. Efendim. Öyle. Bitti bu haftayı, mi? Evet, bitirelim. Bitti, haftaya bitirin. ağaca ormana, koruya devam edeceğiz. Devam. Ee, haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. İyi haftalar. Yeşilsiz kalmayın.